Hocam şimdi Türkiye'de şu anda bir tartışma var biliyorsunuz. Türkiye-Amerika ilişkileriyle ilgili bu meşhur bu S-400, F-35 Rusya'dan aldık, Amerika alamadık falan. Hiç şu konuşuluyor diyorlar ki Türkiye-Amerika ilişkilerinde hiçbir zaman gerçek bir müttefiklik, dostluk hukuku olmadı. Olmaz o da çok açık çünkü yani Türkiye ile Amerika'nın arasında kusura bakmayın her zaman için sistem bakımından, isterlik bakımından büyük bir fark var. Yani burası nükleer bir ülke değil. Ee, kimyevi silahlar, nükleer silahlar konusunda kendini ispat edebilmiş biri değil. Bilginleri, teknokratları var ama bunların değerlenme, topranma, bir araya gelme düzeyi nedir? Kendimiz bile bilmiyoruz. Başkası nereden bilecek yani? Ee, dolayısıyla burada ...böyle bir adamı kendine müttefik olarak aldığın zaman zaten adam bazı şüpheleri var. İki, hakikaten ne olursa olsun bugünün dünyasında ittifaklar, iktisadi olsun, askeri olsun tabii ki bir kültürel birliğe dayanıyor. O kültürel birliği de dinler oluşturuyor elan. Yani adamın kendisi layık olabilir... Efendim hatta çocuğunu vaftiz ettirmeyen adamlar olabilir ama onun belirli dinden belirli bir dine bakışı her zaman çok farklıdır. Bu bir kültür meselesidir, çok önemlidir. Onun için tabii Türkiye büyük bir mücadele içindedir, bir asırdır. Yani kendisinin ait olmadığı bir dünyanın içine girmeye çalışıyor. Kendisinin ait olduğu bir ülkeler bütününün, kültür çevresinin de üyesi iyi olamıyor çünkü haklı olarak orada bazı şeyleri beğenmiyor. Onlarla yürünemeyeceğini anlamış vaziyette bir buçuk asırdır. ilerliyor bir kere ordusu kuvvetli, onun gerektiği şeyleri yapmaya çalışmış. Teknik değişimleri, istimai değişiklikleri yapmaya çalışmış. Dolayısıyla tabii o dünyayı terk edişi bir zorlama onun için. Mecbur kalmış. Öbürüne de giremiyor. Herkes için kolay değil. Biz aradayız yani. Bu, bu devam eder etmez. Etrafımızdaki ülkelerden Sovyetler Birliği ile bir bazı yakınlığımız vardı yani. Rusya ile de vardı. Şimdi de öyle olacak. Bir görüş diyecekler öyle ki. Amerika ve Rusya yanaşıyor birbirine. Hı hı. Gizli arada gideceğiz. Görünen o. Evet. Suriye'de, hocam yani Avrupa ve Çin'le bir araya gelmemiz mümkün değil. değil. Suriye'de savaş bitti. Fakat Türkiye'de şu an 4 milyona yakın Suriyeli var. Evet, ve bu bir tartışma çok büyük bu. bir problem. Tartışıyorlar. Dinliyorum. Ee, maalesef iktidar yanlıları, basındaki temsilcileri bunlar bir kere ...ciddi bölgesel muhabirler ve uzmanlar değiller. Yani ben her şeyi biliyorum, çok biliyorum. Binlerce görüş yaptım, bu yalan. Yani mesela bir hanım çıkıyor, gördüm diyor. Ben öyle bir isim tanımıyorum o dünyada. Yani Suriye'de, Irak'ta gazetecilik yapan büyük gazeteciler var, uzman gazeteciler. Bunların isimleri aşağı yukarı bilinir. Yani bunları bilmek için çok büyük uzman olmaya, poliste çalışmaya falan lüzum yokken bunlar bilinir. Neşriyatı takip ettiğinde çıkar ortaya, büyük gazeteleri takip ettiğinde çıkar. Bunların içinde tabii ki tutulmuş adamlar vardır. Ama işini yapanlar da vardır, bilirler. Sonra o ülkelerin uzmanları vardır. Mesela İngiltere her zaman için bölgesel uzmanları çok iyi yetiştiren bir memlekettir. Yani bu çok açıktır. Hatta Rusya'da bile Sovyet devri de dahil sayı bu kadar olmaz. Bir Naumkin vardı İtalya'nın şarkı ülkelerine bakan uzman. Ama Fransa, İngiltere bu sayının üstündedir. E, Almanlar... Akademik adam yetiştirirler, dile dişe bakan. Fakat maalesef toplumları kavrama sistemleri geridir. Çok açıktır o yani bilmezler onu. Şimdi Türkiye'de böyle biri yok, bunlar da çıkıyor. Söyledikleri şeylerin hepsi wishful thinking, temenni aslında. Efendim bu böyle oluyor falan, hayır öyle olmuyor, olma ihtimali de yok. Yani küt diye bir anda 4 milyon adamı içine alırsan, o çok büyük bir problemdir. Onu halletmen, halletmiş olman beklenemez. Bunlar ne olacak? Yani ne olacak bunlar? İçlerinde iyileri varmış, var, görüyoruz. İş adamı olarak var, belki uzman olarak var, var. İyileri zaten burada tutunmamış, Avrupa'ya geçmiş, Amerika'ya geçmiş. Bunları nasıl ayıklayacaksın? Nereye gidecek bunlar? Böyle her yere alıp dağıtıp ondan sonra bir yeri toplamakla olmuyor bu. Ee, hadise çıkarmadan nasıl yapacaksın? Ciddi düşünülmesi gereken olaylar. Yani böyle ortalığı yatıştırayım diye konuşmak. Ben açıyorum televizyonları bazen bakıyorum hep aynı adamlar. Hep aynı şeyleri konuşuyorlar. Ve bunlar doğru şeyler değil bir yerden sonra. Mantıkları da tutmuyor, besbelli. Ee, bir şeyleri anlatmaya çalışan muhalif olanlar var. Bunların ya çıkmadıklarını görüyorum Ya da onların da malzemeleri kıt. Suriye meselesi nasıl çözülecek? Suriye çok açık. Suriye diye bir devlet yok tarihte. Bu yapay bir devlet. Bu yapay devletin içinde bir sürü ırklar var. Bunların içinde bir azınlık var yüzde yedi Nusayriler, Suriye Alevileri. Bu adamlar orada hakim oldular. Neyle? İktisadi yapıyla mı? Üstün ziraatla mı? Üstün teknik ilmi bilgiyle mi? Hayır öyle bir şey yok bunların adamları fakir çocuklar orduya girdiler subay oldular çok mu savaşçılar o da belli değil ama orada ellerinde tek müessesi orada belki dışarıyla iyi savaşmıyor ama içeride kendince bir nevi bir mekanizma kuruyor o mekanizma ile kurdukları görüntükleri devletin içinde birtakım başka Hristiyan gruplar bunlarla birlikte olmayı tercih etmiş Mesela i̇şte Türkmenlerin, Şii olanları da dahil. Sünniler ister istemez bunların karşısına düşmüş. Bir de tabii bir etnik grup var orada, Kürtler. Onların orada entegre olmaları mümkün değil. Kendileri de istememiş zaten. Kimlikleri yok değil mi? Bunu biz nasıl halledeceğiz? Bir şekilde zamanında kontrolü kurabilseydik olurdu. ve belliki bir diplomatik hata yapılmış. Vakitli davranlamamış. Bu sorun bizim güneyimizde tek başına bırakılamaz. Çünkü sızar. Kontrol etmen lazım. İşte kontrol etmek ayrı bir ustalıktır. Maalesef içerinin karmaşaya düştüğü bir zamanda bu olay başımıza patladı. Çünkü bence FETÖ olayının Türkiye'ye yaptığı en büyük zarar burada çıktı ortaya. Ve o olayı maalesef engelleyemedi. Yani kontrol altına alamadı mevcut idare. Ee, dış politikada e, dış işlerinin hayatta görülmemiş bir şekilde ehil olmayan kadroların eline geçtiği bir dönemde yani FETÖ politikası devrinde bu işler gelişti bu gibi problemlerin altından kalkacak bir kadro değildi o. Yani kendi tradisyonel diplomat kadrolarımız çizginin dışındaydı o zaman. Bunların düzelmesi için şimdi başka türlü bir politika güdülmesi gerekiyor. Ama ben size söyleyeyim. 3,5-4 milyon bir Suriyeli kalabalığı Türkiye'nin halledebileceği bir sorun değil. Bunun nasıl çözüleceğini nasıl Ayıklanabileceğini hasbice tabii düşünmek gerekir. Ve şunu da unutmayın. Türkiye yakın gelecekte ister istemez reddedemeyeceği, dışlayamayacağı olaylara ve kitlelere gebe. Yani bunlar gelecek buraya. Ve onları bunları göstererek itemezsin. O da olmaz. Bunlar üzerinde hep dürülecek.